Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna gelemedik sizinle. Öncesindeki o Dünyayı kitabımızla öyle, bütün İslam tarihi kaynakları öyle yapar. Nasıl bir dünyaya geldiğini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve anlatır. Doğduğu yıl, olduğu e, gerçekleşen, eteli yolun, bir hadiseden bahsediyor kaynaklar, bütün kaynaklar. Hatta Kulağım-ı Kerim'de bizim Fil suresi diye bildiğimiz ve namaz suyelerinin birincisi diye bildiğimiz Fil suresinin gelişine sebep olmuş. Kabe'ye saldırısı var arkadaşlar. Neden saldırıyor? Çok büyük bir kilise yaptırılmış kendisi, Sandağ'da Yemenli bir kundar bu ve işte umuyor ki Araplar Kabe'yi bırakıp bu kiliseye, Sandağ'daki bu kiliseye o kadar büyüklüş ki işte Tarihler onunla ilgili detaylı bilgiler veriyor. Öyle tepesine bakmak isteyen kişinin başındaki şakla varsa, bir sarık varsa, bir şey varsa düşermiş yani. O derece böyle muhteşem, yüksek, büyük, azametli bir bina yaptırıyor, yani bir kilise yaptırıyor. Ama insanlar Kabe'yi bırakmıyorlar arkadaşlar. Yani buradan tabii ne kadar çok günlük hayatımızda ilgili sonuçlar çıkar siz bir düşünün. Hani Kabe'nin ne gibi bir mimari özelliği var, ne var yani Kabe'de insanları kendisine hayran bırakan, hani bu kadar muhteşem bir bina, yapmışsa neden insanlar hala Kabe'ye gidiyorlar? Bunları biliyorsunuz bir e, herhangi bir varlığa arkadaşlar Allah'ın değer vermesiyle Allah birini sevdiği zaman onu bütün insanlara sevdirir diyor. peygamberler sallallahu aleyhi ve Bir şeyi Allah değerli kıldığında onu hiç kimse değersiz kılamaz ve o değer biz insanların bir şeye değer vermek için ürettiğimiz kriterlerden tamamen bağımsızdır. Burayı anlatabildim mi? Kendi hayatımdan kısa bir anekdot anlatayım bunu daha iyi açığa çıkması için. Şimdi ben arkadaşlar okul yazar olmayan bir ailede yetiştim. Annem ve ikisi de temizlik işçisiydi. Okul yazar değiller, din eğitimi almamışlar, dünyeli bir eğitim almamışlar. Ama böyle çok şeydi, inançlı insanlardı. On, bizi onlar yönlendirdiler bu hayata. Sonuçta 70'li yıllarda İstanbul'da biliyorsunuz yani. İnanılmaz bir ve bir hayat vardı. Şimdi 80'lerde babam hacca gitti arkadaşlar. Emekli olmuştu. Emeklilik ikramiyesiyle hacca gitti. Otobüsle gidiyorlar. Bir hafta sürmeye gitmesi, işte 3-4 günde gelmesi, bir ay orada kaldılar falan. Geldikten sonra dedi ki bize kızım dedi bakın dedi, eğer dedi dünyanın Allah katında bir değeri olsaydı peygamberin yüzü kabada Yani o kadar coğrafi olarak o kadar nasıl bir sıralam deneyim de yani hiçbir özelliği olmayan bir cazibesi olmayan yani bir bahçeler yok dağlarda bir yeşillikler yok bir ürmaklar akmıyor hadi böyle sonsuz bir çöl olsa o bile bir güzeldir yani ufuk vardır gökyüzü o yok böyle kara kara dağların ortasında çalan dibi gibi bir yerde bir dört köşe bir bina yani arkadaşlar siz oradaki o süslere hatta Kabe'nin örtüsüne bile takılmayın yani onlar hep insanların oraya nasıl vereceklerini göstermek için yaptıkları gayretlerin sonucudur veya işte şimdiki zevksizlikler. Onlara bakmayın. Yani sırf çıplak binayı düşünün ve coğrafyayı düşün. Allah kahveri bütün yeryüzünde orayı kendisine merkez olarak seçiyor. Peki birazcık da şimdi şey bakalım daha bilimsel, bu duygusal kısmıydı. Birazcık daha bilimsel bakalım, daha nesnel bakmaya çalışalım. Arkadaşlar sizce bu Yemen'deki işte Ebrehe, o sadece dini gayelerle mi Kabe ile yarıştırmak istediği bir kilise yaptırıyor sizce? Arkadaşlar bunu unutmayın yani, devletler, özellikle iktidarlar, siyasi ekonomiden bağımsız, onların attığı hiçbir adım ekonomiden bağımsız değil. Muhakkak bir ilişkisi vardır buna. Tarih boyunca da aslında dinler tarihi bu açıdan bakıldığında bütün o medeniyetlerin ekonomik savaşlarını da tarihidir. Yani pek çok savaş, bunu demek istemiyorum, ama siz hani inşallah kaldırabilirsiniz ve bilimsel açıdan da destekleyebilirsiniz bunların ifadeleri kendi okumalarınızla. Pek çok savaş arkadaşlar. Büyük çoğunluğu savaşların tamamen duygusal nedenlerle çıkar yani ekonomik nedenlerle çıkar ama insanları savaştırabilmeniz için onlara biz para için falan yeri ele geçirmeliyiz çünkü para lazım ya da işte oranın kaynakları bize gerekiyor demez hiç kimse. Ne der? Arkadaşlar işte dinimizi kurtarmak için, din elden gidiyor ya da işte misyonerlik adına, insanlık mesajını yaymak adına değil mi hac seferlerini işte Kudüs'ü kurtarmak için vesair diye düşünüyor, edilir, öyle anlattı. Çünkü insanlar yani ölmesi gereken sıradan insanlar, oradaki büyük hesapları, büyük resmi düşünmezler, göremezler. Niye öleyim ki ben? Ben zaten gene fakir olacağım döndüğümde. Yani bir başkasının daha zengin olması için ben niye ölüyorum demesin diye ona böyle çok güzel manevi, idealist amaçlar önüne koyarlar. Neyse bunlar bizim hakkımıza aşan şeyler. Geçelim arkadaşlar Yemen'de ki bu kimseye bir Mekke'li çok çok affedersiniz içine gidip pisliğini yapıyor. Kaynakların kaydettiğine göre. Yani hani sen burayı mı Kabe ile yarıştıracaksın? İşte ben buraya böyle bunu uygun görüyorum diyor. Ve bu hareket artık bardağı taşıran son damla oluyor. Ve Ebre'ye Kabe'yi yıkmak yola çıkıyor arkadaşlar. Filler varmış ordusunda. Filler o zamanki savaş gücü açısından çok çok büyük bir avantaj. Yani karşı konulmaz bir güç. Tank gibi düşünün. Hani ordunun tankları var gibi düşünün. Ve Mekke'nin dışına gelip bu olay Peygamber Efendimiz'in doğrundan 6 ay kadar önce olmuş. Yani Peygamber o yıl doğruluyor. Araplarda bir takvim olmadığı için o dönemde, takvim ne zaman icat edildi Araplarda arkadaşlar? Hz. Ömer döneminde. O zamana kadar Araplar ya çevrelerindeki medeniyetlerin takvimini kullanıyorlar veya çoğunlukla bir hadisenin olduğu Yıllığı o şekilde tarih diyorlar. İşte Fil yılı diyorlar. Fil yılından iki yıl önce, Fil yılından iki yıl sonra diyorlar. Önemli hadiseleri anlatmak için böyle söylüyorlar. Çoğumuzun ailesi bilir, mesela çok eskiden yani diyelim ki işte bizim annelerimizin, babalarımızın, köylerde doğanların, arkadaşlar doğum tarihini kimse bilmez yani. Onlar, nüfus kağıtlarındaki tarihler rastgele yazılmıştır. Hatta yılları bile Doğru değildir çoğunun. Nasıl tarif ederdi anneler? İşte harman zamanıydı sen doğduğunda. Veya sen doğduğunda zemziliydi. Çok soğuktu, kar vardı. Yani önemli bir olayla tarif ederler. İşte Araplarda da öyle. Geliyor Mekke'nin dışında konaklıyor arkadaşlar. Mekkeliler büyük bir panikle dağlara kaçıyorlar. Çünkü savaşamayacakları kadar kuvvetli bir ordu. Mekke'yi boşaltıyorlar. Yani teslim olacaklar. Bu sırada civarda otlatılan develere en koymuş Ebrehe'nin ordusu bu develerin içinde 100 tane de Abdülmuttalib'in devesi var. Abdülmuttalib o sırada Mekke şehir devletinin lideri ve peygamberimizin dedesi. Abdülmuttalib Ebrehe Ebrehe'yle görüşmeye gidiyor. İşte Ebrehe diyor ki Ebrehe kabul ediyor tabii Mekke'ye savaşacak şehrin işte kralı diyelim lideri gelmiş. Ondan sonra Abdülmuttalip hiç Kabe'den, Kabe'yi yıkmasından, Mekke'yi işgalinden falan hiç bahsetmiyor. Bu da çok önemli bir diplomasi aslında. Ben diyor, bu niçin geldim diyor. Ben diyor, develerimi almışsınız? benim müstadenle ben işte falan yerde otluyordu. Develerimi istiyorum sizden. Develerime el koymuş askerlerimiz diyor. Ebrehe diyor ki sen nasıl bir lidersin diyor. Ben senin diyor şehrini yıkmak için işte senin en kıymetli mabedini yıkmak için geldim. Sen kendi develerinin peşine düşmüşsün diyor. Hani bu nasıl bir liderlik? Gemiyi en son kaptan terk eder. Yani sen ilk başta terk etmişsin ve kendi malının, kendi canının derdine düşmüşsün. Can bile değil, malının derdine düşmüşsün diyor. Abdülmuttalib'in verdiği cevap çok öyle tarihi bir cevaptır. Diyor ki Kabe'nin sahibi Allah diyor. O koru diyor, yani kendi diyor, ben sadece develerin sahibiyim diyor, onun için ben develerimi istiyorum sizden ve aslında orada psikolojik olarak hani büyük bir şey var, mesaj var Hani sen kiminle savaştığının farkında mısın gibi, develerini veriyorlar Abdülmuttalep'in. O da onları zaten hani aman develerim, develerim kaybolduğundan e, değil o develerin yüzünü de Kabe'nin kurtulması için adak olarak adadığını söylüyor bize râhîler. Daha sonra Ebrehe işte hücuma geçiyor ama en baştaki film ordunun önünde olan ve diğer fillerin de lideri yani o gittiği zaman onlar arkasından gidecekler. Gitmiyor, dönüyor, tekrar doğrultuyorlar, gitmiyor vesaire ve biraz sonra bu bütün Arapların gözü önünde oluyor. Çünkü onlar da tepelere çıkmışlar, oradan seyrediyorlar. Yani Ebre, Kabe'yi yıkakacak mı? Şehre girip ne yapacak? Yukarıdan seyrediyorlar. Dediğim gibi Mekke bir çanağın dibi gibi yani bütün etrafı dağlarla çevrili o çanağın dibi gibi Kabe Ve gökyüzünde sürüler halinde kuşlar görünüyor Ebabil arkadaşlar bir cins kuş, kuş cinsi değildir her yani şimdi Ebabil kuşu diye bir kuş var ama bu anda geçen Tayran Ebabil sürüler halinde kuş demek Ebabil sürüler halinde demek yani Hani şu Ebabil kuşu diye bir kuş var, o kuş geldi de, diye düşünmeyin ama bugün Ebabil kuşu diye bir kuş varmış fakat o kuş yani Fil ordusunu helak eden kuş olup olmadığını bilmiyoruz, değil de diyemem, odur da diyemem. Ve bunların her birinin Kur'an-ı Kerim'e Fil suresinde bu olay anlatılıyor, gagasında mercimekten büyük, nohuttan küçük diye tarif ediliyor, küçük bir taş var. Ve belli bir kişiye yani adam başına bir kuş şeklinde her bir insana o taşları atıyorlar. Arkadaşlar Fil suresinde geçtiği üzere Yenik Ekin Yaprağı gibi oluyor Ebrahim'in ordusu. Yenik Ekin Yaprağı ne demek? Yani bostanlarda falan olur. Mesela kurt özellikle yağmurlu havadan sonra salyangozlar falan bostanlar hücum ederse Yapraklar delik deşik olur diyor. Setselerin yaprakları. Böyle delik deşik hale getiriyor orduyu. Bir kısmı ordu ölüyor, bir kısmı yolda ölüyor ve tamamen paramparça oluyor, dağılıyorlar. Hiçbir şekilde bekleye giremeden geri dönüyorlar. Şimdi arkadaşlar burada önemli hatırlatıp geçeceğimiz İslam tarihi açısından yani peygamberimizin hayat açısından çok önemli değil ama bütün peygamberler tarihi açısından ve bizim oradaki mucizelere nasıl bakmamız gerektiği açısından çok önemli. 20. yüzyılın başları, 18-19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başları bütün dünyada pozitivizmin zirve yaptığı bir çağ. Tabii bunun sonucu olarak Pozitivizm ne demek? Yani sizin ispat edemediğiniz ve akla aykırı olan her şey yoktur. Akla, a, akla aykırı olan hiçbir şeyin varlığı iddia edilemez. Böyle düşünüyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'de ve bütün kutsal kitaplarda anlatılan mucizelerin hiçbirisi akılla bağdaşmadığı için, yani insanın rasyonel aklıyla bağdaşmadığı için, Allah'a inanan bir akıldan bahsetmiyoruz yani, çıplak akıldan bahsediyoruz. Bununla bağdaşmadığı için bütün Kur'an'da geçen mucizelerin, eğer inkarcıysa zaten dalga geçiyor. Hani deniz yarılmış da işte ateş yakmamış da onların hepsiyle inkarcılar zaten bunu bana bir nevi kara Miza gibi karşılıyorlar. Peki Müslümanlar bu furya karşısında ne yapıyorlar? Yani İslam tarihinde yani 100, son 100-150 yıllık maceramızı söylüyorum. Bir defa zaten arkadaşlar şunu unutmayalım, hiçbir ülkedeki bilimsel gelişmeler, sanat, Efendim, siyasi gelişme, Sanat siyasetten bağımsız değildir. Siyasi durumdan bağımsız değildir. O da ekonomik durumdan bağımsız değildir. Yani bunlar hepsi birbirini etkiler. Mesela sizin, diyelim ki işte daha zevkli giyinmeniz, az çok parayla da ilgili bir değil, yani, değil mi? Yani her parası olan zevkli giyinir anlamında değil. Ama yani 3-5 kuruş lazım ya, yani. Çok para olmasa da, yani sizin giyim konusundaki zevkiniz, biraz ekonomik, sosyoekonomik durumunuzla da ilgilidir, biraz eğitiminizle ilgilidir, biraz yeteneğinizle ilgilidir, biraz yaşadığınız çağla ilgilidir. Mesela 70'lerdeki kıyafetler onlara çok güzel geliyordu, bize nasıl geliyor? İspanyol paça şuraya kadar gömlek yakaları böyle, safavoliler şöyle şuralara kadar. Yani bize komik geliyor şimdi baktığımız zaman, yani gülüyoruz falan ama o ya bunlar çok güzeldi gibi. Dolayısıyla yaşadığımız çağla ilgilidir vesaire. Şimdi arkadaşlar bu pozitivist cereyan, dünyada, bütün dünyada büyük bir etki doğuran pozitivist cereyan, İslam dünyasının da batı karşısında siyasi gücünü ve siyasi ve askeri olarak yenildiği bir döneme rastlıyor. Yani bütün İslam dünyası parçalanmış, birkaç ülke dışında bildiğim kadarıyla Türkiye ve İran hariç işgal edilmiş, sömürgeleştirilmiş. her birine sömürge valileri girmiş insanlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan savaşını yaşamışlar. Orada bütün o genç zihinler ve en imanlı olanlar, arkadaşlar on buçuk bölükte dünya tarihi diye bir kitap var. Biraz esprili bir şekilde dünya tarihini anlatıyor. Orada arkadaşlar bir kısmını, kitabın bir cümlesini hiç unutmuyorum. Diyor ki, sizce diyor dünya tarihindeki büyük savaşlardan, büyük felaketlerden, büyük işte hastalıklar, salgınlar vesaire felaketlerden kurtulanlar daha fedakar, daha ahlaklı daha efendim başkalarını düşünen, iyiliksever insanlar mıdır, kurtulanlar? Yoksa daha bencil, daha egoist, daha kendini daha çok düşünen, çıkarcı, fırsatçı tipler midir? İkincisi arkadaşlar. Çünkü birincisi fedakarlıktan, mesela savaşta ilk gidendir. İşte diyelim ki bir salgın hastalık sırasında yardım ederdir. çalışa oradan kaçmaya bakmaz, kendini kurtarmaya bakmaz. Dolayısıyla diyor, bu diyor, çok ilginç bakın, bütün tarih boyunca diyor insanlığın uğradığı felaketlerde hep iyiler daha çok gittiği için giderek insan türünün ahlakı dejenere olmuştur, diyor. Şövalyelik ruhu, vericilik, merhamet, yani bugün kendi kendimize bakalım, kendi dünyamıza bakalım, bu kadar yüksek değerlere inanan bizler bile kendi ilişkilerimizde değil mi? Yani inanamayacağımız kadar çok çelmeler, ayak oyunları efendim veya başka bizi rahatsız eden bencillikler görüyoruz. Neyse bunu da bir tarafa bırakalım, şimdi işte arkadaşlar bir dünya savaşı yaşanmış, bütün o imanlı, şehit olma isteğiyle işte yanıp tutuşan, perver, böyle ahirete kuvvetle inanan her bir kuşaklar oralarda gitmiş zaten o 1. Dünya Savaşı'na, bütün İslam dünyası için söylüyorum. Zömürgecilerle mücadele etmişler, savaşmışlar, Ömer Muhtar'ı hatırlayın Kuzey Afrika'da. Dolayısıyla Ömer Muhtar'ın filmini mutlaka izleyin arkadaşlar. Dolayısıyla bütün o resim de gidiyor. Bütün demeyeyim ama büyük bir çoğunlukla gidiyor yani. İslam dünyası sömürge halinde ekonomik olarak tamamen kaybetmiş, siyasi olarak tamamen kaybetmiş, Halifesi bile ortadan, halifelik bile ortadan kalkmış, halifesini kaybetmiş. Efendim yenilmiş yani bir yenilgi psikolojisi var. Bir de yenenler var, galikler var. Onlar da Dinden uzaklaştıkça ilerlemişler. Yani aydınlanmayı düşünün, bütün o tarihi seviyeni düşünün, kendi dinlerinden uzaklaştıkça e, ilerlemişler, bilimsel çalışmalar yapmışlar, efendim siyasi güç kazanmışlar, işte vesaire vesaire. Bu ve pozitivizm bütün dünyada tercih edilmiş, baş tacı yapılmış, İslam modernistliği diye bir akım oluşuyor. Daha çok da nerede başlıyor? Yani ben çok kabaca anlatıyorum arkadaşlar. Bunun tarihçesini çalışan, yazan, akademisyenler var. Onlardan lütfen siz inceleyin. İslam modernistleri, ilk modernistler İngiliz sömürgesi olan topraklarda çıkıyor. Çok ilginç arkadaşlar. Mısır'da ve Hindistan'da çıkıyor. En çok onların yetiştiği yerler buralar. Efendim bu İslam modernistleri ne yapmak istiyorlar? Yeknesat değil bunlar. Hani böyle İslam modernistleri diye bir grup var ve hepsi aynı düşünüyor. Her konuda, işte şu konuda hepsi şöyle düşünüyor. Böyle değil tabii. İleri ifrat var, aralarında ifrata kaçanlar var. Tamamen akla göre her şeyi değerlendirmeliyiz diyenler var. Daha mutabil olanları var. Onlar da çok böyle renkli bir grup. Ama genel karakteristikleri bunların, işte Kur'an-ı Kerim'deki mucizeleri... Akla uymadığı için pozitivist anlayışa ve işte bilimsel yaklaşıma yani müsbet bilimlerin yaklaşımına uymadığı için reddediyor. Ne yapıyorlar peki? Kur'an'ı reddetseler dinden çıkmış olurlar değil mi? Böyle bir şey olmadı, deniz yarılmadı, işte böyle bir ayet yok diyemezler çünkü o ayet orada var. Ne yapıyorlar? Onların hepsini ediyorlar ediyorlardır. İşte denizin yanılması gergit hadisesidir diyorlar. İşte ateşin yatmamasını vesaire nasıl diyor hepsini tek tek nasıl yorumladıklarını bilmiyorum. Ama Fil hadisesiyle ilgili de Fil suresiyle ilgili de diyorlar ki o kuşların attığı taş mikroptu. Orduda salgın bir hastalık başlatan bir mikrop getirdiler o kuşlar diyorlar. Tabi burada bazen mesela Iraç hadisesine Peygamber sadece Kur'an-ı Kerim'de Geçen peygamberlerin mucizelerine değil, peygamberimizin hayatındaki bazı olağanüstü hamlere de onların yaklaşımı son derece pozitivistçe, rasyonel, yani akla e, uydurmaya ve aklın alacağı şekilde izah etmeye çalışıyorlar. Benim kendi yaklaşımımı size söyleyeyim arkadaşlar. Bu tarz yorumlar yani işte o taş atmadılar aslında mikrop attılar. İşte orada deniz yarılmadı. Aslında bir gelgit hadisesi vardı. Hazreti Musa suların çekildiği zamanlar rastladı ama firavun arkasından koştuğunda yetişemedi. Sular, sular onun üzerine kapandı falan diyorlar. Olabilir. Yani bu yorumların sahiplerini ben Allah'a bırakıyorum. Çünkü bilmiyoruz. Galbi bir hadise. Ama benim için arkadaşlar ben Allah'a inanıyorum. Ben ahirete inanıyorum. Meleklere inanıyorum. Yani metafizik bir dünyaya inanıyorum. Bu gördüğümüz dünyanın ve bu dünyanın işleyişinin çok küçük bir kısmına eren bu aklın, yani insan aklı dünyanın bütün, yani biz bütün kimyadaki bütün meseleleri çözdük mü? Fizik bütün her şeyi artık açıkladı mı? Yani astronomi artık evrende hiç bilinmedik bir yer bırakmadı mı? Her şeyi biliyor mu? Yani biz fizik dünyanın da çok çok çok küçük bir parçasını biliyoruz arkadaşlar. Neden? Allah'a inanıyorsan, ahirete inanıyorsam yani bu dünyanın yok olacağına inanıyorum yani yer başka yere dönecek, gök başka göklere dönecek işte insanlar kabirlerinden kalkacak üzerlerine günahkarların üzerlerine katran kaplanmış olacak falan yani ben bu ayetlere inanıyorum anlatabilir meleklere inanıyorum Allah'ın insanlardan bazılarıyla melek aracılığıyla konuştuğuna inanıyorum ona Vahiy indirdiğine inanıyorum. Ben bütün bunlara inanıyorum da yani kuşların taş atıp bir orduyu helak edemeyeceğine ve Allah'ın kuşlar diye bir orduya bu görevi vermeyeceğine mi inanayım yani? Hani neden inanmayayım ya da? Anlatabilir mi? Hani bu şuna benziyor. Hazreti Ebubekir Bekir Miraca Peygamberimiz... Hz. Ebu e koşa koşa gelmişler demişler ki ya İbâ buna da mı inanacaksın? Adam bir gece içinde göklere çıktım işte e gittim oradan göklere çıktım falan diyor. bunu ne diyor demiş peygamberimiz için. Evet demişler. O diyor biz buyduk ya. Yani. Bak işte de anlatıyor falan. O dediyse doğrudur diyor. Çünkü ben ona her gün meleğin geldiğine inanıyorum da bir günde onun göklere çıktığına niye inanmayayım? Bana göre arkadaşlar bütün mesele Allah'ın Kudretine ve işte bütün kainattaki işleyişiyle o kitapta yani Kur'an'da anlattığı gibi olduğuna inanıyor muyuz? Bütün mesele bu. Ben buraya gerçekten inanıyorsam, o zaman kuşlar bir orduyu helak etti diyorsa evet ona da inanırım. Hiç problem değil ki benim için çünkü ben her şeye kadir Allah'a inanıyorum zaten. Ona inandıktan sonra mümkün olmayan bir şey yok ki. Anlatabiliyor muyum burayı? Yani onun yapamayacağı bir şey mi var? Ona zor gelecek bir şey mi var yani? İçine atılan her şeyi yakan ateşi yarattıysa o ateşi bir parantez açıp şunu yakmayacaksın da diyebilir. Yani veya öyle bir varoluş durumu vardır ki orada ateş yakmıyor o boyutta. İbrahim'i o boyuta koyabilir o an için. Yani çünkü ben Allah'a inanıyorsam artık ondan sonra her şeye onun yaptığı yani, onun yaptığı, yoksa efsanelere falan demiyorum. Ama onun ben böyle yaptım dediği her şeye de inanırım. Çünkü ben gücünün sınır, gücü sınırsız olan, bütün bu kainatı yoktan var eden, bizim tabiat kuralları dediğimiz, Cenab-ı Hak'ın sünnetullah dediği kuralları da koyan ve bütün esmasıyla, bütün mahlukatı Rab oluşuyla idare eden, yani yaratıp bırakmamış bir saatçi ustası gibi değil. Böyle bir Allah'a inanıyorum. Dolayısıyla onun o diyorsa ki bana, işte ben kuşlar gönderdim. Fil isimli tefsirini okumanızı tavsiye ederim hepinize. Ben kuşlar gönderdim, o kuşlar bir orduyu helak etti. İşte çünkü o ordu Kabe'yi yıkmak üzere gelmişti diyorsa, bunun o günkü insanların ve bizim de, Anlayabileceğimiz mecazlarla anlatmış olabilir. Evet, evet o olabilir. Yani diyelim ki uyduruyorum. Bundan 5000 yıl sonra dünyanın ömrü varsa, insanlar hala Kur'an'a Kur'an'a araştırıyorsa, hakikaten kuşların bizim göremeyeceğimiz bir şeyler atarak bazı hastalıkları başlattığını veya bir popları işte kuşların taşıdığı falan ispat edebilirler. Bilmiyorum. Ama Kur'an'da anlatılan şekliyle. Ona iman ediyorum, mucizelere de Kur'an'da anlatıldığı şekilde iman ediyorum. Muhammed Hamidullah'tan size bahsettim değil mi? Peygamberin hayatına ilgi duyup da Muhammed Hamidullah'ı hiç duymamış olmak, hiç okumamış olmak çok büyük bir çelişkidir arkadaşlar. Muhammed Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabı. Ama ben size burada söyledim diye oh oh alalım da şöyle otobüste falan giderken okuruz zannetmeyin arkadaşlar. Çok böyle dengirlenebilir. Bilimsel <gülüyor> <denir gülüyor> bir <gülüyor> kitap. Hakikaten peygamberimizin o bütün kabilelerle ilişkilerini, işte soyunu, işte ne bilinmediğini anayasasını falan anlatırken çünkü aynı zamanda kendisi uluslararası hukukçu. Yani Uluslararası ilişkiler Hukukçusu. Dolayısıyla o anayasa hukukçusu. Onları da bütün o birikiminin perspektifinden yazıyor, yazmış, Allah rahmet eylesin. İnanılmaz e, güzel bir kitaptır. Muhammed Hamidullah o kitapta mucizelerden bahsederken bir dip nomda diyor ki, arkadaşlar benim için bu çok ikna edicidir. Diyor ki, diyelim ki diyor, çünkü bir de bu kitabı İslam peygamberi kitabını, kendisi Sorgon'da öğretim üyesiydi, batınlara hitaber yazıyor. Yani kitabın orijinali Fransızca. Yani batınlara peygamberimizi anlatıyor yani. Ama biz de artık batınlaşmış olduğumuz için bize de faydası oluyor maalesef. Mucize yani ile ilgili diyor ki, diyelim ki diyor, Kızıl Deniz'de gerçekten gelgit oldu. Yani böyle deniz yarılmadı, hani duvar gibi böyle sular ikiye ayrılmadı. Gerçekten o bir gelgit olayıydı. Gene de diyor tam Hz. Musa'nın ihtiyacı olduğu sırada olması gene de mucizedir. Yani tamamen doğal bir tabiat olayının tam size lazım olduğu sırada. Mesela Bedir'de peygamberimiz ordusunu konaklattığı yer kummuş, kumluk bir yerde konaklamışlar. Ve bu Müslüman yani öyle mecbur kalmışlar çünkü karşı tarafta Kureyş var. Ve Kureyş kuru bir toprak arazide konaklamış. Müslümanların bu çok moralini bozuyor çünkü kumda hareket etmenin zorluğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kumda yürümeyin, kumda nasıl savaşacaksın yani? Ama o adam, o ordu toprak, sert zemin üzerinde. Çok büyük bir avantaj o günkü birebir savaş için. Gece bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Kum olan yer sertleşiyor, kuru toprak olan yer balçık çabur oluyor. Yani işte bunun tam o gece olması mucizedir. Yoksa yağmur tabii ki her zaman yağıyor. Yani bu açıdan baktığınızda hayatınızda da siz bazen bazen değil inanın ben benim kanaatim bu hani gaz vermek için bir de böyle şeyler var çiçek böcek konuşanlar var öyle bir tip de yoktur yani o öyle bir dil de hiç kullanmadım ama şuna çok karniyim yani eğer her gün ...bizim farkında olmadığımız sayısız mucize olmasa zaten bu yaşa gelemezdik arkadaşlar. Yani biz zannediyoruz ki çocuğumuzu biz büyüttük, bu yaşa getirdik. Veya biz zannediyoruz ki şu anda tabii yani ben yaşamak için... ...hani işte yiyorum, içiyorum, kendime bakıyorum falan filan. Yani senin ağzına aldığın bir uygun suyu bile yutabilmen için... ...kaç tane mucize olması gerekiyor? Bir de mucize konusuna bakış açınız arkadaşlar. Geçeceğiz şimdi bunu. Ona katkıda bulunmak için bir şey daha söyleyeyim geçelim. O da şu benim kanaatim arkadaşlar insanlar neden bazı fevkalade hadiselere mucize eder? Çünkü sıradan hadiselerin normalliğine alıştığı için. Onları normal kabul ediyor. Bana sorarsanız arkadaşlar sıradan hadiseler olağanüstü mucizeliğindir. Şimdi benim hep böyle bir zaman problemim vardır tamam mı? Çok geç kalmamda ki kimdir? Ama böyle hep bir yetiştirme, hep bir, bir yerlere yetişme, çünkü geç kalmak da istemediğim için. Şimdi düşünüyorum, güneş ben olsaydı, yani Allah beni bu yaratılışta güneş yapsaydı. Bugün 7.39'da doğacaksın, yarın 7.40'da, işte bilmem şu gün şu saatte, orada bu saat bu, Yani bunun her gün, bakkal hatta saniye hesabıyla olması ve güneşiyle her gün... O bize verilen saatte doğmasıdır asıl mucize. Binlerce yıldır bunun hiç şaşmadan olmasıdır. Yani mevsimlerin dönüşmesidir. İşte mesela Kur'an-ı Kerim'de ibret almaz mısınız? Bakın Allah'ın ayeti. Mesela gece olması, gündüz olması. Ne ben mesela rüzgardan çok etkilenirim. En sevdiğim doğal olaydır. Yani rüzgarın anahtar elinden de girdiğini, kapının altından da sıkı sıkı böyle şey yapsam, izole etsem bile izolasyon tam olsa bile rüzgarın girmesi. Mesela bir evin izolasyonu tam, pencerelerinizi kapatın, panjurlarınızı indirin arkadaşlar, yaşamışsınızdır bunu. Kapıyı da kilitleyin, hiçbir yerden ışık girmiyor, rüzgar girmiyor zannedin yani. Gidin tatile. 3 ay sonra diyorum her yer toz içindir. İnanılmaz bir şey. Mesela bu çok mucizevi bir şeydir bana göre. Zaten hani bebeğin doğumuna falan hiç girmiyorum yani. Kaç tane ihtimal var arkadaşlar? O çocuğun normal olabilmesi kaçta kaç ya? Kaçta kaç ihtimal? Onun için mucizelere ben böyle bakıyorum. Mesela Allah'ın ikramlarını neyse saymakla bitiremeyiz. Ee, örnekleri geçelim. Dolayısıyla bana gerçekten bir de ben demiyet olarak... ...böyle çok şey değildir Çok böyle... ...efsanelere, mucizelere... ...böyle bir olağanüstü hikaye... ...oğulunu rüyasında görmüş sonra da şöyle... ...olmuş da böyle hikayelere çok prim veren... ...biri değilimdir. Daha rasyonelindir... ...yani. Ona rağmen hiç beni rahatsız etmiyor. Çünkü kardeşim sen ne diyorsun? İşte, kuşların e, Ebrehe'yi yok ettiğine, fili yok ettiğine inanıp e, tabii ki yani. Çünkü ben Allah'a inanıyorum ve Allah böyle yaptım diyor. Anlatabiliyor mi? Yani çok basit bunun cevabı. Ben Allah'a inanıyorum. Allah da diyor ki ateşe attılar İbrahim'i ve yakmadı diyor. Ben bu denizi ikiye ayırdım diyor. İşte gökten sofra indirdim diyor. Tamam bunlar eğer sembolik ifadelerse başka şeyleri kastediyoso Allah yani. Ama bana böyle anlattıysa bu anlatma şekli bile beni rahatsız etmiyor. Çünkü kim konuşan kim ya? Kimden bahsediyoruz biz yani? Fatma Bayram diyor ki ben böyle yaptım diye. Allah diyor, Allah diyor ben böyle bakıyorum. Bilmiyorum. Katılır mısınız siz? Efendim ters yüz olup geriye dönüyorlar. Tabii bu Kabe'nin Araplar arasındaki saygınlığını daha da artırıyor. Size daha önce de bahsetmiştim. Kureyş'in en büyük üstünlüğü, Araplar mazarındaki en büyük üstünlüğü, daha doğrusu tek, tek üstünlüğü diyelim, Kabe halkı olmalarından kaynaklanıyor. Diyeceksiniz ki ne var yani Kabe halkıysa ama bütün Arapları, bir de Kureyş çok tabii bir oportunist davranmış. Ne yapmış arkadaşlar? Bütün kabilelerin putlarını Kabe'nin içine yerleştirmiş. Kaynakların söylediğine göre 300 küsur, 360 diyor bazıları, put var Kabe'nin içinde. Her kabilenin putunu koymuş. Böylece neyi sağlıyor? Bütün kabileler zaten kabileye değer veriyorlar. Hazreti İbrahim tarafından yapıldığı için kendilerinin Hazreti İbrahim'den geldiğine inanıyorlar. Biraz sonra onu söyleyeceğiz. Araplar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Arabo alibe, Arabo müstalibe. Arabo âlide asıl Araplar. Asıl Araplar Güney Arabistan'dakiler. Yani o günkü Yemen bölgesindeki asıl Araplar Kahtaniler buna. Arap Müsaribe ise sonradan Araplaşmış olanlar. Bunlar kim? Hz. İsmail'den türeyenler. Yani peygamberimiz Arap Müsaribe arkadaşlar. Çünkü Hz. İsmail Arap mıydı? Hayır. Çünkü babası Hz. İbrahim'di, değil mi? Kabe'nin Araplar nazarındaki değeri daha da artıyor ve buna bağlı olarak Kureyş'in saygınlığı da daha da artıyor çünkü Kureyş Kabe'nin komşusu ve Kabe'nin içinde bütün kabilelerin putları var. O kabileler Hazreti İbrahim'den beri devam eden bir hac geleneği var. Çok bozulmuş, dejenere olmuş ama bunu sürdürüyorlar. Ama onu ekonomik çıkarlarıyla da birleştirmişler. Ne yapıyorlar? Çünkü çok zahmetli o dönemde yolculuklar. Arkadaşlar düşünün Arap Yarımadası'nın bir ucundan Kabe'ye... Haç için geliyor. Ne yapıyor? Haç için gelmişken bir taraftan da panayırlar kuruluyor. Bugün tabiriyle fuarlar, alışveriş yapılıyor. Herkes işte malını getiriyor, orada satıyor, oradan başka mallar alıyor. Böyle bir de haç mevsimi, bir üzerinde ittifak eden tek bir mevsimde tek bir dönemde olduğu için bütün kabileler aynı dönemde oraya geldiği için her, düşünün siz sadece Mekke'ye gitmekle Arap Yarımadası'nın her tarafından gelen mallara kavuşmuş oluyorsunuz. Yani kuzeyden gelenlere, güneyden gelenlere, doğudan gelenlere onlar da mesela doğudan gelenler limanlar vasıtasıyla Çin'den gelen malları getiriyorlar. Yani böylece ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Mekke, ekin bitmez bir vadi olmasına rağmen o günkü bilinen dünyada dolaşan bütün malların alınıp satıldığı bir yer haline geliyor Kabe sayesinde arkadaşlar. Şimdi Araplar Kabe'ye emniyet içinde gelebilmek için Kureyş'e imtiyazlar tanıyorlar. Ne gibi imtiyazlar? kendi topraklarından sorunsuzca güven içinde istedikleri yere gitme imtiyazı tanıyorlar. Bu da Kureyş suresinde anlatılıyor arkadaşlar. Hemen. Fil suresinden sonraki ikinci sure. Dolayısıyla onu da okumanızı, o dönemi daha iyi anlamamız için bu iki surenin tefsirine, mesela fiizlerle Kur'an'dan okuyabilirsiniz. Çünkü kıssaların anlatıldığı yerleri çok güzel açıklar Rahmet Seyit Kutu. İşte yapabilirseniz Elman'dan okuyun. Yani çok uzundur onun 30. cüz tefsiri. Ama en azından hiç yapamazsanız Kur'an'ın onun tefsirinden okuyun. O çünkü hem online var hem de daha kısa, gözet ve dilde daha kolay. Başka tefsirlere de tabii ki bakabilirsiniz. Şimdi düşünün, sadece Kabe'nin komşuları oldukları için Kureyş otomatikman başka hiçbir kabininin sahip olmadığı Arap Yarımadası'na serbest dolaşım hakkı elde etmiş oluyor. Yani yeşil pasaport gibi. Her yere gidebileceğiniz ve hiç sizden işte ne yapıyorsun, burada ne arıyorsun falan denmeyecek bir imtiyaz elde etmiş oluyor. Kabe sayesinde. Ee, Muhammed Akit Cabiri bunları e, uzun uzun anlatıyor, daha önce size söylediğim kitabında. İslam'da Siyasal Akıl kitabında o. Şu andaki dünya haritasını gözünüzün önüne getirin, Allah'tan dünya hala çok değişmedi. Dünya haritasını gözünüzün önüne getirin. O günkü Mekke önemli bir merkez değil. Dünya tarihinin o dönemdeki kroniklerinde pek adı geçmiyor. Çünkü bir devlet yok orada işgal edilmemiş, önemli bir ticari bir şey yok, bir değeri yok, bir zenginliği yok. Yani dünya açısından, çevresindeki dünya açısından bir önemi yok. Ne yapıyor allah Teala arkadaşlar? Bunu da e, size bir hayatta inşallah gerektiği zaman aklınıza gelecek değerli bir nasihat olarak parantez içine bunu koyalım. allah Teala arkadaşlar bazen çok değerli bir şeyi... Tehlikelerden korumak istediği zaman çok değersiz göstererek de koruyabilir. Mesela insanlar arası ilişkilerde, mesela çok ahlaklı, çok inançlı, çok sağlam karakterli, çok güvenilecek birisi var diyelim ama hiç popüler değildir. Herkes pop eğer sen popülerlik arıyorsan veya fiziki güzellik arıyorsan veya efendim çok çıkarcı bakın diyelim statü arıyorsan, yani statü sahipleriyle sadece arkadaşlık yapıyorsan, yani bütün kötü niyetlilerden o kişiyi korumuş olur Allah terden. Nasıl? Onu sıradan biri gibi göstererek. Anlatabildim mi burayı? Eğer siz gerçekten karaktere, ahlaka, inanca, en özde olan, en derinde olan insanlığa önem veriyorsanız, Gerçekten ancak o zaman onun değerini görebilirsiniz. Çünkü onda işte fiziki bir üstünlük yoktur, ailesi böyle çok kuvvetli bir aile değildir, zengin değildir, ne bileyim işte çok böyle şey değildir, statüsü yüksek değildir, çok sıradan görünebilir yani. Kim fark eder onu, onun değerini arkadaşlar? Altının kıymetini sarraf anlar. Yani insanlardaki gerçek değeri görebilen kişiler ancak onu anlar. Bunun gibi Allah-u Teala Mekke'yi ve Haram bölgesini yani o Hicaz bölgesini bütün saldırılardan, her şeyden korumuş. Nasıl korumuş arkadaşlar? Denersiz kılarak. İnsanlar zararında. Yani bir yer altı kaynağı yok, yer üstü kaynağı yok, bir limanı yok, bir coğrafi güzelliği yok, bir zenginliği yok. Yani niye gelsin ki Roma oraya? İran oraya niye gelsin? Hiç işgal edilmemiş bu yüzden. Hiç kimse orayla ilgili bir hesap içinde olmamış. Hiçbir çevresinde büyük devletler var. Hiçbirinin tarihi kayıtlarında adı bile geçmiyor. Allah orayı öyle korumuş. Ama nasıl yerleştirmiş arkadaşlar? Hepsine ulaşılabilecek tam merkez nokta. Yani o günkü bilinen eski dünyaya hem o dünyanın bütün o dejenlere olmuş sistemlerinden uzak kalacak şekilde ama oradan çıkan birinin bütün o bilinen dünyaya ulaşabilmesi için de en elverişli noktadan. Burayı anlatabildim mi? Yani öyle bir yer Mekke arkadaşlar. Ve ne kadar zamandır hazırlıyor orayı son peygamber için Cenab-ı Hak? Ha, Kabe'yi Hz. İbrahim ve İsmail'e inşa ettirdiği zamandan beri orayı peygamber efendimiz için, son mesajı için orayı hazırlıyor Cenab-ı Hakk'a artırmışlar. Ee, mesela bazıları arkadaşlar, başarılı satranç oyuncuları e, böyle sadece şu anda maruz kaldığı hamleyi savuşturmaya çalışanlar iyidir değil mi? Oyun kuruculardır. Yani o 20 hamle sonra yapacağı bir hareket için şimdiden bir hareket çekiyor. Ama şu anda çektiği hareketin sonucunu ne zaman alacak? 20 hamle sonra. Sen onu bilmediğin için onun istediği gibi oynarsın yani o seni yönlendirir hareketleriyle ve sen de öyle oynarsın. allah Teala'nın haşa benzetilemez tabii ama e, sırf hani biraz anlayalım diye söylüyorum. Allah-u Teala'nın e, birine bir şey vermek istediğinde, bununla ilgili Kur'an'da en az 7, 8 yerde ayet var arkadaşlar. Allah birine bir şey vermek istediğinde ona hiç kimse yen olamaz. Birine bir şey vermediği zaman da bütün dünya o insana o iyiliği yapmak için birleşsin veremez. Çünkü asıl kurucu, asıl o oyunu kuran kim? Allah'tır yani. Peygamber efendimiz bu yüzden ben Atam İbrahim'in duasıym. diyor Bakara suresinde. Ey İbrahim biz seni insanlara önder yaptık dediğinde Allah derler Hazreti İbrahim şöyle karşılık verdi. Soyundan da Yarabbi'ydik. İşte o soyundan dediği kişi peygamberimizdir ama kaç kimliği var aralarında? 2000. Liyim. Yani bazen bir dua yaparsınız yüzlerce yıl sonra o kabul olur ama gene de size faydası var. Çünkü bizim nazarımızda hayat hep devam ediyor değil mi? İşte arkadaşlar, Mekke'nin bu konumu, onun son peygamber için hazırlayan önemli bir özellik. Daha önce de söyledim. Hiç işgal edilmemiş olması, aşırı özgürlükçü olmaları, Arapların arkadaşlar cahiliye Araplarının karakteri <gülüyor> Bizim siyer kitaplarında çok e, abartılı bir şekilde eleştirilir ama onların olumlu tarafları da var. Mesela birine inandıkları zaman, bir davaya inandıkları zaman canlarını bile veriyorlar. Daha sonra göreceğiz Ensar'ın Peygamber Efendimiz'i Çedir Savaşı'na çıkarken söyledikleri sözler var bilmeyanda. Efendim aşırı cömertler, mesela Ensar'la muhacirinin kardeşliğini düşünün. Yani Araplarda sana muhtaç olan birine yardım etmemek şerefsizlik. Öyle bir adın çıkar ki bir daha insan içine çıkacak halin kalmaz. Onun için müşrik Araplar bile çok cömert. Araplarda cömertlik hikayeleri size bahsettim değil mi Mustafa Çağrıcı'nın kitabından, Cahiliye Ahlakı. Mutlaka o kitaba da en azından bir göz atın yani. O kadar efsaneleşmiş, cömertlik hikayeleri var ki, daha ne zaman cahiliye döneminden. Çünkü bu kitap zaten cahiliye ahlakından bahsediyor. Mesela ne yapıyormuş adam? Zengin bir adam. Bugünküyle kıyaslayın yani lütfen. Bugün hani e, zengin mahallenin e, biz e, mahalleyi bile göremiyoruz. Çünkü surlarla çevrili değil mi? Surlarla çevrili. Orada gidiyorsan duvar görüyorsun sadece yani. Adam zengin çölde yol, insanların yolculuk yaptığı e, bilinen yollarda ama çöl bir yerleşim yeri yok e, bir çadır kurarmış içine sürekli yiyecek içecek takviyesi yaptırılmış ve o çadırda bir köle görevlendirilmiş görevi gece sabaha kadar ateş yakarak Yolunu kaybetmiş olan insanların yollarını bulmasına yardım etmek ve o geceyi orada geçirmelerine yardım etmek. Ve düşünün yani o onun tanıdığı bile değil. Neyse bir de şu vardır arkadaşlar bu iyilikte bumerang etkisi vardır. Araplar neden hani yani bu kadar cömert ve yardımsever olmanın rasyonel sebebi ne? Çünkü bu adamlar ahirete de inanmıyorlar. Cahiliye var bahsediyoruz. Ahirete de inanmayan biri neden bu kadar cömert? Açıklayın, yani düşünün. Diyor ki tarihçiler cömert olmak zorunda. Çünkü o kadar elverişsiz bir coğrafyada yaşıyor ki eğer cömertliği bir karakter olarak bütün çocuklarına benimsetemezlerse kabile yok olur. Çünkü herkes birbirinin yardımına muhtaç, hayatta kalabilmek için kaybolabilirsin, her an bir kum fırtınası senin yolunu değiştirebilir, bambaşka bir kabilenin yerine kendi evine gidiyorum derken bambaşka bir yere çıkabilirsin. Ne bileyim deveni kaybedebilirsin. Yani her şey olabilir. Dolayısıyla cömertlik onlarda bir ahlak olmalıdır ki hayatta kalabilsin. Hani yani böyle pragmatist bir tarafı var yani bu cömertliğin. İyilik yapmak da öyledir arkadaşlar. Bizim hayatımızda da iyilik yapmak böyle öyledir. Yani i̇yilik yapmak aslında kendine yaptığın bir yatırımdır yani. Hani iyilik yaparsan hep iyilik bulursun anlamında değil öyle bir garanti yok. Ama en azından kendini iyi hissedersin. Efendim bir de özgürlüklerine çok düşkünler. O yüzden de zaten bir devlet hiç kuramamışlar Hicaz bölgesindekten yani öyle bir bütün kabileler bir reisin şeyi altında hiç toplanmamışlar. E, sadece kabile her kabile kendi kendini yönetiyor. E, hepsinden önemlisi bu kitapta geçmiyor ama Muhammed Abdullah <gülüyor> İslam tarihi kitabında ve bir de e, sanırım İslam'a giriş kitabında söylüyor bunu. Bu hayyileleri çok zengin arkadaşlar. O yüzden de edebiyat çok gelişmiş. Artık iki hangisi hangisini geliştirdi bilmiyorum. Yani edebiyatla meşgul oldukça muayyeniniz geniş, genişler muayyeniniz genişse edebiyatınız zengin olur. Ama buna da sebebi sebep olarak uzun seyahatleri gösteriyorlar. Çok uzun yolculuklar yapıyorlar. İşte Kureyş Suresi'nde zaten ona anlatılıyor. Vihre, <gülüyor> Teşşitay ve Sayg, yaz ve kış seyahatleri diye. Aylar süren seyahatler bunlar arkadaşlar, ticaretle uğraştıkları için. Ve bu seyahatlerde onları oyalayacak, yani Alpler'de yapılmıyor bu seyahat. Oyalayacak hiçbir şey yok. Bir Anadolu coğrafyasında yapılmıyor. Yani çöl var, gökyüzü var, develer var. Mesela Böyle bir seyahat yapıyorlar. Burada işte arkadaşlar e, müthiş şiirler, hikayeler yazıyorlar. Şiir, yazma demeyelim söylüyorlar, irticali olarak yapıyorlar çünkü bütün bunları. Ve söz sanatı alabildiğine gelişmiş. O kadar ki mesela bir cahiliye şairi gerçekte var olmayan bir kadına aşık olabilir. Gerçekte öyle bir kadın yok. <gülüyor> şiir onu o kadar anlatıyor ki, yani o kadar canlandırıyor ki ona aşık oluyor. Böyle hikayeler anlatılır, <gülüyor> muhayyeleri çok çok geniş. Dolayısıyla gerçekten var olmayan, sadece kendisinin uydurduğu ve o kadar da tavsif ediyor ki, o kadar vasıflarını anlatıyor ki yani var herhalde böyle bir diyorsunuz, işte benleri şöyle, kaşı böyle yani her şeyini, bütün kişiliğini, fiziksel özelliklerini tarif ediyor. Hiç olmayan birini böyle zihnen, muhayyelesinden üretip sonra da ona aşık olabilen biri, Arkadaşlar hiç görmediği bir Allah'a da inanabilir. Onun için şimdi burada parantez açıyorum. Ben, bunu Muhammed Abdullah söylüyor şu aktardığımı. Şimdi ben arkadaşlar fantastik edebiyattan çok hoşlanmam. Bir Yüzüklerin Efendisi bir de şey, Harry Potter biraz böyle hani sen okumadım onları da. Harry Potter'ları okudum, Yüzüklerin Efendisi okumadım, filmlerini izledim. Arkadaşlar bir onlar biraz güzel. Onun dışında Ursula Queen var mesela, okuyayım diye uğraştım. Onun denemelerini çok daha zevkle okuyorum, Romanlarını okuyamadım yani. Fantastik edebiyattan çok hoşlanmıyor. Bir eksik olarak söylüyorum bakın, benim bir eksiğim olarak söylüyorum. Şimdi bir arkadaşla konuşuyoruz, o da edebiyatı çok iyidir, çok okur. Dedi ki, aa çok ilginç Fatma Hoca dedi. Çünkü o İslami zihniyete sonradan dönüş yapmış yani derdi bir yaşantısı olmuş yetiştirme döneminde. Çok ilginç dedi, şaşırttınız beni dedi. Çünkü ben böyle fantastik okumasaydım dine inanamazdım. Yani çocukluğumda, ergenliğinde, o yetişme döneminde çok fantastik edebiyat okumuş olma, benim Kur'an'da, sünnette, hadislerde anlatılan o dünyaya, yani çünkü ahireti düşünün yani, işte veya mucizeleri düşünün, inanmamı kolaylaştırdı. Dolayısıyla Muhammed Aminullah işte tam bu noktaya parmakla soruyor. Yani muhayyelesi bu kadar gelişmiş bir insan, Kendisine görmediği tek bir tanrı var ve onu görmen imkansız ve işte onun özellikleri var. Ona inanmaya daha elverişlidir diyor İslam Peygamber kitabında ve İslam'a giriş kitabında. Hazreti İbrahim hanımı Hacer ve oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdiğinde, Mekke'de bir şehir var mı? Yok. Arkadaşlar o boş bir arazi Kabe'dir. Ama Kabe tarihçileri, Kabe'nin tarihini yazanlar hep Kabe'yi Hazreti Adem ile birlikte başlatırlar. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de yani Kabe'yi inşa eden Kur'an-ı e de göre de Hazreti İbrahim ve İsmail'dir. Ama Kabe'nin o taşlarının binası değil. Yani o yer İnsanlığı ayakta tutan bir yer olarak kıyamen linnas olarak tarif edilir Kur'an'da. Dolayısıyla Adem'den itibaren orası Kabe'dir der Kabe tarihçileri. Ama onun bugünkü Kabe'yi inşa eden ilk inşa eden temellerini atan Hazreti İbrahim ve İsmail. Hazreti İbrahim bu bir şehir bile olmayan kimsenin yaşamadığı bir yere hanım oğlunu. Kendisi geri dönecek. Kudüs'e geri dönecek yani. Evet. Neden getirip bırakıyor? Allah'ın emriyle. Hazreti Hacer'in sorusu çok önemlidir orada. Getiriyor Hazreti Hacer'i oraya. Şey, rivayete göre Burak'la geliyorlar. Ve diyor ki siz burada yaşayacaksınız diyor. Burada kalacaksınız diyor. Bir bebek ve bir kadın arkadaşlar. Köy değil. Kasaba değil. Şehir değil. Hiçbir şey yok. Su yok. Yani bir çarşı yok. Ev yok. Hiçbir şey yok yani. Ev yaptı mı onlara bilmiyorum. Ondan sonra Hazreti Hacer'in yerine koyun kendinize. Ne derdiniz o kocaya kızlar? Hazreti Hacer diyor ki beni burada bırakmanı Allah mı diyor. Allah mı söyledi diyor. Yani burada kalmamıza. Evet diyor. O zaman Allah kulunu zahane etmez. Gidebilirsiniz. Allah bizi zayi etmez. O söylediyse, yani işte benim dedim ya size ben Allah'a inanmışım yani kuşun orduyu helak edeceğine mi inanamayacağım? Bu Hz. Hacer'in arkadaşlar hikayesini okuyayım. Çok etkileyicidir. Son Peygamber info'da Hz. Hacer'i yazdı. Merak Güven ondan okuyabilirsiniz. Bir de siz hayatınızda bir kere, en az bir kere mutlaka okumanız gereken bir kitap söyleyeceğim. Ali Şeriatin'in Hac kitabı, mutlaka o kitabı da okuyun arkadaşlar. Hac hakkında yazılmış en güzel kitaptır. Evet. Hz. Hacer, arkadaşlar asil bir kadın mıdır? Hayır, kölesiydi Saren'in. Güayete göre esmartendi, cariye ve kadın. Yani o günkü dünyada bir insanın küçük görülmesine sebep olacak üç özelliği de taşıyor. Beyaz değil yani asil bir kandan değil, o günkü dünyada kadın ve köle arkadaşlar. Allah derler Mekke'nin ilk yerleşim, yerleşen insanı olmayı ona nasip etti ve rivayete göre Kabe'deki Hicir bölgesinde gömülmüş Hicir bölgesi hani atmalı şeklinde bir duvar var Kabe'nin yanında bir köşesinde. O, onun dışından yapmamız yapmanız gerekiyor tavafı çünkü orası Kabe'nin içinden sayılıyor. Yani bütün insanlar o gün bugündür kabrini tavaf ediyorlar. Allah derler, bu makamı bir tek o insana nasip etti, başka hiç kimseye onu nasip etmedi yani. Çok ilginç, Ali Şeriatin'in yazdığına göre, ben de ondan aktarıyorum. Ben tarihçi değilim ama bunlar hep, yani Allah'ın verdiği kişi olmaya bakmamız. Kimse bilmese de olur arkadaşlar. Yaşadığı dönemde, Hacer'i kim biliyordu ya? Ne kadar önemliydi insanlık için yaşadığı dönemde? Anlatabilir miyim? Doğru şeyleri yapmamız önemli arkadaşlar. Biz yaşarken doğru yaşamaktan sorumluyuz. Sonucu ne olacağından sorumlu değiliz. Doğru adımları atmak. Eğer sonuca odaklanırsanız, yani bir önceki derste bahsettim, Kokoşen'in hayatını izledim, oradaki gibi oluruz arkadaşlar. Sonuca odaklan. Yani bunu mutlaka başarmalıyım dediniz mi? O zaman süreçte helal olmayan bir sürü şeyler veya işte, ahlaki olmayan bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Kendinize onu ikna edebilirsiniz. Onu yapmak için. Ama eğer siz hepimiz şunu bilmeliyiz yani biz sonuçtan sorumlu değiliz. Süreçten sorumluyuz arkadaşlar. Her konuda. Mesela birine dini anlatıyoruz. Mesela ben çocuklarımı eğiteceğim. İnançlı insanlar olarak eğitmek istiyorum. Ben sonuçtan sorumlu değilim. Çünkü doğrun çocuğu inanmadı. İnanmadı yani. Sonucu sen yaratamazsın. Sen o süreçten sorumlusun. Yani o eğitim sürecinde üzerine düşen her şeyi yaptın mı? Ve doğru bir şekilde yaptın mı ya? Bundan sorumlusun. Bakın eğer biz sürece odaklanırsak ve süreçleri doğru yaşarsak öğrencilikte, memurlukta, ev hanımlığında eş olarak, anne olarak fark etmez yani. Sürece odaklanırsak her zaman kendimizi başarılı hissederiz. Çünkü ben benim hayatım Sonuçlarla ölçülmeyecek ki arkadaşlar. Kendisine bir tek kişinin bile inanmadığı peygamberler var. Öyle peygamberler var ki bir kişi bile inanmamış. Başarısız mı şimdi o peygamber? Değil, inanmadılar çünkü Allah onlara hidayet vermedi. O görevini yaptıysa başarılı. Bakın bu bakış açısıyla bugünkü hırslı, yarışmacı ve sonuç odaklı başarı anlayışını kıyaslayın yani. Evet, bugünkü masiyatımı da yetmiş bulunuyorum. Haftaya inşallah her birimizin hayatına pişmiş olacağız.